Arkadaşlar duyuyor musunuz beni? Sesim geliyor mu? Normal bir izleyerden giremiyorum. görebiliyor musunuz beni? Nasıl yapacağız? Ben sizin bu sohbet kısmınızdaki yazıları göremiyorum ama. Yani bilgisayardan Şimdi ekranı buradan zannedersem oynatabiliyorum. Ekranın oynadığını görüyor musunuz? Sizin ne yazdığını görünüzü görebilmem için ee, kamerayı artık boş verin yani kamera ee, sesim geliyor mu? Ekran demin oynadı. Ee, yani Jet'ten girmek zor oluyor. 2-3 başka yerden yazdıklarınızı görmem gerekiyor. Tamam. Sesim iyi, kamerayı boş verin. Nasıl görünüyorum onu bilmiyorum. Ee, ekranı değiştirmem gerekiyor mu yoksa ben kendi bilgisayarımdaki ekrandan okuyayım mı? Herkes kendi bilgisayarındaki şeyden takip edebilir mi? Arkadaşlar. yani cep telefonundan kontrolü zor oluyor. Hem ne yazdıklarınızı göremiyorum ekrandan. Şimdi en azından burada ne yazdıklarınızı görüyorum. Şimdi şöyle yapsak mesela şu anda sayfaları değiştirmeye çalışıyorum ee, geliyor mu ee, değişiklikler harita çıktı şimdi başka bir yere tıkladım İbni Aşur'u görüyorsunuz şu anda sayfa değişiklikleri ee, güzel tamam o zaman buradan devam edelim yalnız benim sizin yazdıklarınızı e, görmem ekrandan mümkün değil Başka yere girerek ancak yapabiliyorum. Şimdi o zaman buradan devam edelim. Vakit kaybetmeyelim. Bilgisayardan giremedik maalesef. Hala uğraşıyorum ama girmiyor. <gülüyor> Onu kapatayım ben. Evet. Ee, İbn-i eserini e, Tehrir ve Tenmiri okuyacağız bu akşam. Ebnaşur ee, Tunuslu gördüğünüz gibi ee, doğum tarihi 1900 kaçmış burada göremiyorum doğum tarihi yok galiba ee, babasının vefat tarihi var 1907 babası büyük alimlerden <gülüyor> imiş Burası Zeytune Camii'si, yani bir zamanların aynı zamanda üniversitesi. Burada ilk tahsilini görüyor. Daha sonra da Zeytune Üniversitesi'ni bitiriyor ve öğretim üyesi oluyor orada. Fotoğraftaki Abduh Muhabbet Abdullah tanışıklığı var, onun derslerine katılmış. Yani Menar Ekolü'nden etkilenmiş bir insan. Bu gençliğinde çekilmiş bir fotoğraf ki yani genç yaşlarda e, Tunus müftüsü olmuş. Ibn şu ile alakalı bir kitap görüyorsunuz burada. St. Üniversitesi'nde e, uzun yıllar rektörlük yaptığımız görüyoruz. Yani dönemin en meşhur alimlerinden mener ekoloji çizgisinde diyebileceğimiz bir çizgi. E, aynı zamanda e, yani sadece kitap yazmakla e, meşgul olmamış, e, to toplumu istihbar etmek için de bir takım İstimai faaliyetlerinin içerisine girmiş faaliyetler. Evet, evet. Ya bu kitabı çok önemli arkadaşlar. Eğer okumamışsanız bunu mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Makas-ı Şeriat-ı İslamiye. Ee, Türkçe'ye de tercüme edildi bu yıllar evvel biz ilahiyat okurken Vecde Akküz'de Mehmet Erdoğan zannedersem ter, evet, tercüme etmişlerdi ee, İslam hukukunun İslam hukuk felsefesi galiba herhalde öyle bir isimle tercüme ettiler Makas-ı Şeriat-ı İslamiye yani İslam şeriatının maksatları şeriatın maksatları nelerdir ee, bununla ilgili gerçekten çok önemli bir eser <gülüyor> Seste problem mi var? Şu anda ses nasıl? Tamam. Makas-ı Şeria kitabından bahsediyorduk. Bu kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Şeriatın maksatları yani İslam hukukunun e, kuralları konulurken ve Şari-i Allah Teala bu dinin hukuki kurallarını vaz ederken ne tür maksatlar gözetmiş. Fakat bu çok önemli bir konu. İlk dönemler itibariyle belki biraz ihmal edilmiş bir konu. Özellikle Maliki fukasının bu konuda önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz. Hanefilerden de bu konuda e, özellikle Şahveliullah Edihlevi'nin e, Hüccetullahil Balivasında bu, bunun örneklerini vermeye çalıştığını görüyoruz ama Şah-ı el bir giriş kısmında bunu söylemiş. Fakat e, yani bir sistem içerisinde bu meseleyi ele aldığını orada söyleyemeyiz. İbn Aşur hakikaten bu kitabında Makas-ı çok güzel ele almış. Evet heh, burada da tercüme gösteriyorlar. İslam hukuk felsefesi gayet problemi diye. Mutlaka Arapçasını okuyamıyorsanız bile Türkçesini okumanızı Tavsiye ederim. Bu da tefsiri arkadaşlar. Bende de mevcut şu anda e, görebiliyor musunuz? Bakayım. Kütüphaneyi görebiliyorsanız şu yukarıdaki siyah kırmızı olanlar. Ben şu anda ekranı göremiyorum. yani Ekranda ne gördüğünüzü göremiyorum ben. Et Tahrir ve Tedmir çok hacimli bir eser. E, yani Bunda e, öncelikle rivayet tefsiri var. Rivayet tefsirlerinde gördüğümüz hemen her şey burada da var. Özellikle belagatla ilgili konularda e, i̇bn Aşur'un e, çok güzel açıklamalar yaptığını, e, kelimeler üzerinden e, güzel tahliller yaptığını, Ebu sudun tefsirini ön plana çıkaran o belagat e, inceliklerine dair yapılan yorumları burada da e, görüyoruz. Ama aynı zamanda toplumsal ıslahı e, da önceleyen bir insan olduğu için, bir alim olduğu için e, toplumsal meselelere de temas eden zaman zaman e, bir eser köbüyetinde. Yalnız yani tahrir ve tenviyeli e, biraz e, tamamını okumasan bile zaman zaman e, okumaya çalışan bir insan olarak sanki bu makaslı bir şeria meselesini et tahrir ve tenir çok net bir şekilde ortaya koyamamış gibi e, görüyorum ben. Yani makaslı meselesine bu kadar önem vermiş, bu kadar eğilmiş bir insanın e, eserinden, tefsirinden e, makaslıpla ilgili e, çok önemli şeyler bekliyorsunuz ama e, maalesef bunu tefsirinde çok fazla göremiyoruz. yani ee, Kur'an'ın maksatları, şeriatın maksatları, şarihin maksatları çerçevesinde e, farklı bir yorum, farklı bir bakış açısı bekliyor insan. Bunu çok net bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyemeyiz. Yine tahrir ve tenvirin bir nüshası, bendeki nüshası e, bu nüshası. <gülüyor> Evet, buraları isterseniz geçelim siz kendiniz de okursanız. Mukaddemesinden bahsetmiş. Mukaddemesi önemlidir. Et-Tahrir ve Tenbir'in. Mesela bu mukaddemede işari-i tasavvufi tefsirle alakalı son derece e, mutedil-i itidalli açıklamaları vardır. Çoğunlukla e, özellikle son dönem uleması tarafından işte Abdülha Ekol'ü Çizgisindeki alimler tarafından tasavvufa biraz soğuk bakıldığına şahit oluyoruz. Ama İbni Aşur mukaddimesinde işare tefsirle alakalı oldukça mutedil yorumlar yapmış, kanaat serdetmiş. Şimdi metni okumaya geçelim arkadaşlar. Buraları siz okursunuz. İbn Aşur üzerine yapılan çalışmaları görüyorsunuz. Su açtım sayfada metin çıktı. Metin görüyor musunuz arkadaşlar şu anda? Metni görüyor musunuz? Metni görüyor, görüyor musunuz arkadaşlar met? Sesim geliyor değil mi? Sesle problem var mı? Tamam. Biraz da büyütebilsem şu anda metni büyüttüm. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. E, Nur Suresi 31. ayeti kerimeyi okuyacağız. Ve kulli'l müminati yavdudnu min ebsarihinne. Telefondan çok küçük olduğu için ben bilgisayarımdan okumak zorundayım. Hı. Sorudan Sordan takip edersiniz ve tüm müminat tesettürle ilgili ayet-i kerime bu arkadaşlar. Mümin hanımlara söyle yahududnu min absarihinne gözlerini kıssınlar ve ihfaznu ve namuslarını muhafaza etsinler ve la yubdine ne ve süslerini ortaya dökmesinler açılıp saçılmasınlar süslerini ifşa etmesinler göstermesinler İlla ma zahra minhâ. ancak o süslerinden güzelliklerinden zahir olanlar hariç yani gizlenmesi mümkün olmayanlar hariç ve liadribne bi humurehinne ala cüyubihin ve himarlarını yani dış örtülerini baş örtülerini e, göğüslerinin üzerine örtsünler cüyub ceybin çoğuludur yaka e, göğüs bölgesi oraya örtsünler. Wallayyub din'e zinete hunne ve yine zinetlerini göstermesinler. İlla li buğuletihinne eşterarı çevaba ihinne babaları ve evaba ibuğuletihinne e, ya da eşlerinin babaları evbna ihinne ya da çocuklar evbna ibuğuletihinne ya da ee, çocuk e, eşlerinin çocukları yani daha önceden olmuş çocuklar çünkü onlar da e, evlenmeleri e, mümkün değil yani e, evlilik bir akrabalık bağ var bir de e, evlilik bağından dolayı yani doğuştan olmasa da daha sonradan evlilik bağı dolayısıyla e, nikahın düşmemesi meselesi var. Dolayısıyla e, yani eşinin çocuğuyla evlenemez e, bir insan. Efendim, ev ihvanihinne ya da kardeşleri, ev beni ihvanihinne ya da kardeşlerinin çocukları, ev beni ihvatihinne ya da kız kardeşlerinin çocukları, ev nisaihinne ya da e, kendi bu e, kadınları yani mümin kadınlar Ömam hareket Emanhun ne ya da e, ellerin altında bulunanlar yani e, köleler Evet tabi yine gayriülül irbeti ya da erkeklerden bu ürün ir beti Miner yani e, cinsel konularda meyli olmayan, takati olmayan, isteği olmayan e, kimseler, e, yani hizmetçi gibi e, kimseler ya da e, çok yaşlı kimseler, evi tıflillezine lem yazharu ala avratin nisaih ya da kadınların e, avretlerine yani gizli kadınlık e, hususiyetlerinin farkında olmayan e, küçük çocuklar. Yani henüz daha ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklar. ne bir arculihin arculihinne ve ayaklarını yerlere vurmasınlar. Bu önemli bir mesele. E, dersi dinleyen arkadaşların Herhalde yine önemli bir kısmı e, hanımlardan oluşuyordur. E, günümüzdeki ayakkabılar maalesef özellikle e, yani topuklu ve ses çıkarması için yapılıyor. E, erkeklere davetiye çıkarmak için. E, bu önemli. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu bir konu. Yani topuklarını, ayaklarını yerlere vurmasın. Niyeli'yi uleme ma yuhfine min zînetihin gizledikleri sahip oldukları e, güzellikler bilinmesin diye. Yani erkeğin dikkatini çekmesin, cezbetmesin diye. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ve eğer kurtulmayı istiyorsanız ey, ey müminler hepiniz topluca Allah'a tevbe ediniz. Evet. Ardafe emr el müminine bir emr el müminat. Ayet-i Kerime önce müminlerden başladı, peşinden de kadınları mümin kadınları, önce mümin erkekler, lill dedi, peşinden lil müminat dedi. E, kadınları e, söyledi, zikretti. Bir önceki ayette 30. ayette erkeklerden bahsetmişti. Niçin? Lian al hikmete fi al amrâyne Çünkü tun. E, Çünkü her iki emirdeki hikmet de aynıdır. Yani kadınların gözlerini kapatmaları, kısmaları, harama bakmamaları ve namuslarını korumalarındaki hikmet ile erkeklerin gözlerini kapatmaları, bakmamaları ve namuslarını korumalarındaki hikmet aynıdır. O tasri ihan bima takarrafi amawamir şeriati al-muqatib bia al-rajalu ve neden yine burada erkeklerden sonra kadınlar zikredildi? Tasrih etmek için. Neyi tasrih etmek için? Açıkça söylemek için. Şeriatın emirlerinde görünürde erkekler muhatap gibi olsa da min enne ateşmelün nisa'yıdan kadınlar da bu hitaptan, şeriatın emirlerinden onlar da nasiplerini alırlar. Buna şamir olsun diye Ayet-i kerime erkeklerden hemen sonra kadınları da özellikle zikrediyor. Velakinne humme kana hada'l-emru kad yuzn ennehu hassun bir rijali. Fakat niye burada özellikle hani her meselede erkeklerden sonra bir de kadınlara dönülüp e, onlara hitap edilmiyor da özellikle küm zamiriyle erkeklere ifade ediliyor gibi görünüyor. Geçen yaptığımız dersten hatırlarsanız e, Ahlusi'nin tefsirinden talip meselesini işlemiştik. Arapçada talip denen bir şey var. Yani küm, entüm gibi cebim zekar lafızları kullandığımız zaman e bunlar talip kuralıyla kadınlara da şamil oluyorlar. Dolayısıyla sadece e erkeklerle ilgili değil bunlar kad kadınlara da şamil olmuş oluyorlar. Velakinne ha burayı okuduk. Eee velakinne lamma kana hada'l emru kad yuzn ennehu khasun bir rijal yani bu meselenin bakmama meselesi yani tabir caizse algı ifadesiyle dikizleme meselesi sanki erkeklere hasmış gibi anlaşılıp da anlaşılmasın diye kadınlarda özel zikredilmiş. Niçin? Bu mesele özellikle erkeklere az gibi. Çünkü yani karşı cinse bakma ve ondan etkilenmeyi daha çok erkekler e, yapıyorlar. Kadınlar değil de daha çok erkekler yapıyorlar bu işi. Bundan dolayı e, kamerayı bari şöyle yapayım. Beni de görebilirsiniz. Şöyle koysam, şöyle kaldırayım. Şimdi herhalde beni daha rahat görüyorsunuzdur. Şunu da biraz şöyle açalım. Şöyle yapalım. Beni şimdi rahat görüyorsunuz herhalde değil mi arkadaşlar? Bilgisayardan okuyorum. O sayfayı değiştiremeyeceğim oradan artık. Siz kendi bilgisayarınızdan takip edersiniz. وَقَا نَصُّ عَلَى هَذَا شُمُولِ بِأَمْرِ النِّسَاءِ بِذَٰلِكَ اَيْضًا Şimdi bu mesele daha çok erkeklere ilgilendiriyor gibi görünse de, hani kadınların da bu konuda muhatap olduklarının altını çizmek için nas yani ayeti kelime bu konuda kadınlara da hitap edecek şekilde gelmiştir. وانتقل من ذلك إلى نهي النساء buradan da yani erkeklere sadece gözlerinizi kapatın dedi işte namuslarınıza sahip çıkın dedi ama kadınlar söz konusu olunca onlara başka ilave tavsiyeler de söylendi mesela ventakale binzelike buradan intikal etti geçti yani buradan derken yukarıda bahsettiğimiz gözleri kapatmak ve namuslara sahip çıkmak. Erkeklere tavsiye edilen şeylerin aynısından. Nereye? İlâ nehi kadınları rehyetmeye. Neyden? An eşya'a urifeminhunne. Ettesâhülü fiha Yani kadınların biraz gevşeklik. Ettesâhül yani gevşeklik demek. Biraz gevşeklik gösterdikleri konularda تَعَو ve nehiyenn an izhar ashya'a ve ta'arrudna an yuhdhib bina zuhuraha ve göstermeyi sevdikleri kadınların izhar etmeyi, ifşa etmeyi, göstermeyi sevdikleri eee bazı e, şeyleri nehiy etti. Bu cem'a-hu'l-Kur'anu fi lafzı'z-zineti ve Kur'an-ı Kerim bunları yani kadınların e, güzelliğini ve e, göstermeyi, ifşa etmeyi sevdikleri şeyleri ez zine kelimesiyle ifade etti. Bir kavlihi şu sözüyle وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا e, Zinetlerini göstermesinler İlla ma ظهَرَ مِنْهَا ancak ondan hani gösterilmemesi mümkün olanlar e, hariç ve <gülüyor> zine peki zinet nedir? Ma yahsulu bihi'z-zenu. Kendisiyle güzelliğin temin edildiği, hasıl olduğu şeydir. ve zinu zinet nedir? El husnu. Güzellik mastarı <gülüyor> zanehu. Zane kelimesinin mastarıdır. Zane <gülüyor> yezinu zineka. Ya da ezzeynum. Umar ibn-i Ebi Rabi'ate Celle Celle lallahu zalikel zeynen. Allah Teala bu yüzü, Oğlunun yüzünü güzellik bakımından e, yani tehdit ettiği, onun e, güzelliğini e, ön plana çıkardığı, çok güzel bir şekilde Yarattı. Yukarıda zeyna, buna göre zeyna güzelleştirdi. gösterildi. Zeyna, buna göre zeyna güzel gösterildi. Zeyna, buna şehvetler güzel gösterildi. Diyor buna göre zeyna güzel gösterildi. Zeyna, buna göre zeyna güzel gösterildi. Zeyna, buna göre zeyna güzel gösterildi. Zeyna, buna göre zeyna ...güzelleştirdik diyor. Bununla ilgili şimdi... ...bir nükle fıkra... ...hatırıma geldi. E, Molla'nın birisi... E, ...yoldan geçen bir kadına bakıyormuş. Kadına, kıza her neyse. E, o kız da... ...gelmiş... E ...demiş ya... ...yani bir de molla olacaksın... Giyiminden, kuşamından öyle anlaşılıyor. Ayıp olmuyor mu yani? Niye bakıyorsun? Bu kadar dikkatli dikkatli. Günah değil mi? Haram değil mi? Demiş. O da bu ayeti kerimeyi okumuş. Ve halin linnâzırîn Demiş. Yani bakanlar için onu süsledik. E, gökyüzünden bahsediyor aslında ayeti kerime. Ama ve halin linnâzırîn Bakanlar için onu süsledik. Süslü kıldık, güzel kıldık diyor. Ee, o kız yaz da tabi zeki ve hafızmış diyelim. Fıkra'da öyle geçiyor en azından. Devamında da geçiyor ki ve hafiznâhâ min kulli şeytanın racîm. Kız devamını dokumuş. Ee, bu ayette onu bakanlar için güzel gösterdik diyor ama devamında da diyor ki e, onu yani gökyüzünden bahsediyor onu e, kovulmuş ...şeytanın şerrinden de koruduk. Dolayısıyla kız... ...kendisine bakan adamın... ...şeytanlık yaptığını... ...ifade etmiş böylece. Bu konuda benim... ...editörlüğünü yaptığım güzel bir kitap var. Timahşein Hanım'dan çıkmıştı. Kur'an'la gülmek, Kur'an'la ağlamak diye. Çok enteresan örnekler var. Geçmiş kitaplarda özellikle... ...Zemahşedin'in bir kitabında geçiyor. Yani Kur'an'la konuşan insanlar, yani Kur'an'la bir meseleyi anlatıyor, karşısındaki Kur'an'la cevap veriyor. Yani e, belki doğrudan konunuzla alakası yok ama bir şekilde irtibat kurularak e, ayetlerle mesele e, anlatılmış, anlatılmaya anlaşılmaya çalışılıyor. İlginç bir kitap, ona bakabilirsiniz. Kur'an'la gülmek, Kur'an'la ağlamak. Hima yayınlarından çıkmıştı baskısı var mı hala bilmiyorum. Ve zinet u kısmani. Şimdi zinet nedir nasıl anlaşılması gerekir burada? Hilkiyetün ve muktesebetün diyor. İki çeşit zinet vardır. Birisi doğuştan gelen zinet yani insan bedeninde olan zinet. insan bedenindeki güzellik ikincisi ise kazanılmış yani sonradan işte makyaj, süslenme füslenme vesaire, giyim, kuşan bunlarla ilgili fel yani doğuştan gelen zinet nedir? el ve vel işte yüz, eller ev nısfı ya da kolun Yarısı. Vel muktesebetu, Mukteseb olan, kazanılan nedir? Yani sonradan elde edilen güzellik. teze u teze gün yani güzelleşme yoluyla kazanılan şeydir. Ne gibi? Minel libasi, elbiseden. Vel fahiri, yani gösterişli elbise. Vel huligi, süsler. İşte gerdanlık, kolye vesaire küpe gibi. vel sürme. vel bil bilhinnâi ve kına. Şimdi eskiden bunlar vardı ama şimdi bir de bunun estetik ameliyatları var. Ne bileyim. Botoks mu diyorlar. Bir sürü şeyler var yani günümüzde. Bunlar yoluyla güzelleşmek. Fakat utlika ismuz zîneti alellibâsi fi kavlihi taala. Ya bani Adem khuzu zinetakum 'inda kulli mescidin. Bu ayet-i zinet kelimesi elbise anlamında kullanılmıştır. Vakablihi kul men harrama zinetallahi allati akhraja liibadihi. Yine burada da elbise anlamında. İsra Suresi'le Araf'i ve 'ale'l libasi'l haseni fi kavlihi 'kale maw'idukum yawmuz zineti. Bu ayet-i de güzel elbise Manasında kullanılmıştır ve tezeyyun yezid al-mer'a husnan süslemek tezeyyun kadının güzelliğini daha da artıran bir şeydir ve yelfitu ileyha al-anzara ve dikkatleri bakışları ona çeviren bir şeydir li'enneha min al-ahwal allati la tuqsat illa li'ajli at-tazahur el husni çünkü eee fakat lafita anzar er rijali fakat lafita anzar er çünkü e, yani bu bu tür şeyler süstenme ee, ancak güzel görünme için yapılır. Neden süslenir insan? Güzel görünmek için. Ve güzel göründükten sonra ne olur? Sekanet lafitete anzar ricali. O zaman da erkeklerin bakışlarını, dikkatlerini kendisine çekmiş, gelbetmiş olur. Felezharike bundan dolayıdır ki, nuhyen ise u an izhari zinetihinne. Kadınlar zinetlerini ortaya dökmekten, göstermekten nehyedilmişlerdir. İlla lirricali lezine leyse min şe'nihim en, en tetaharrake minhum şehvetü nahveha. Ancak e, kendilerine karşı şehevi arzularının tahrik olmasının mümkün olmadığı erkekler hariç. Ne gibi? Lihurmeti karabetin ev sıhrin. Akrabalık e, mahremiyeti ya da evlilik bağından dolan mahremiyetler gibi yani insanın annesi, babası, kardeşi, ablası gibi ya da yengesi gibi ee, bu tür durumlarda e, birazcık daha müsamahakar davranılmıştır. Bıstüs niye niye ma zahra mine zîneti Şimdi ayette bu Güzelliklerini, ziynetlerini göstermesinler. İlla ma zahara minhâ buyuruldu. Yani ondan zahir olanlar hariç. Zahir olanlar istisna edildi. Peki nedir bu zahir olan? Ve huve ma fi setrihi Buradaki ma isim mevsuldür. <gülüyor> Nafiye değildir. O ziynetten zahir olanla, zahir olan şeyler... O şeylerdir ki onları gizlemekte örtmekte meşakkat vardır. Kime alel eti kadına? Ev fi terkihi haracun alel nisai ya da onu terk etmekte bu işi yapmakta kadınlar için bir zarar vardır. Bir, bir sıkıntı vardır. Ve huve ma kâne mine zîneti fi mevâdî el amelilleti la yecibu sitruha mithlu el kuhli vel hitab vel hidabi bu da nedir? Ee, gizlenmesi yasak olmayan e, ya da gizlenmesi vacip olmayan, örtülmesi vacip olmayan yerleri süslemek gibidir. mithlu kuhli vel hitabi vel havatimi e, sürme gibi ki, ki göz biraz sonra temas edecek ona e, ma vahara minha kısmına girenlerdendir. Yani e, zinetten değildir. Örtülmesi gereken yani batın olan e, gizlenmesi gereken zinetten değildir. E, eksteriyete göre mesanefilere göre de öyle. E, dolayısıyla orayı süslemek, göze sürme sürmek, işte hıdat vel yüzük ve kına, ellere kına yakmak, ya da yüzük takmak, ee, yani bu organlar örtül örtülmek zorunda olmadığı için, buraları süslemek de e, mümkün olabilir diyor. وَقَالَ اَبْنُ arabi اِنَّ الز۪ينَ تَنَوْعَانِ Bu İbnül Arabi Muhittin İbnül Arabi değildir, Ebu Bekir İbnül Arabidir, Maliki, Fakihi, Diyor ki inne zinete nev'ani Zinet iki kısımdır Hilkiyetun O mustanatun Doğuştan gelen zinet Ve sonradan elde edilen Yani bir fıtri zinet Var bir de e, Sun'i yapay Zinet Doğuştan gelen Yani yaratılışla ilgili fiziki Özellikler itibariyle Nedir? famuz musa del kadının ti tamamıdır vücudun tamamı ve xas el vüshü de yüz ve miyosmayini kol bilekleri el bileği kol bileği ve adudayini ve adut fazu kısmı yukarısı vüste dayini göğüster vüste kayini ayaklar ve şaoru ve saç ve amal mus Tana'atu sonradan yapılmış güzelliğe, kazanılmış elde edilmiş güzelliğe gelince ma o şeydir ki la yehlu anhum nisa'u urfen yani insanlar kadınlar daha doğrusu, kadınlar örfen onsuz yapamazlar yani. ma la yehlu anhum nisa'u urfen ne gibi misril huliyyi Huli, süslenmek. Ama neyle süslenmek? Bilezik, kolye, yüzük vesaire bu tür şeyler süslemek. Ve tabl-ı rizi, effiyabi. Ve elbiseyi nakışlamak. Bir takım şekillerle güzelleştirmek. Ve telviniha ve renklendirmek, renklerle güzelleştirmek. Vamızl kül ve alıçtav bilhennai ve sıvaki, vina sürme çekmek, kına yakmak ve misvaklamak gibi. Vazir min az zinetir filkı geti. Bu insan vücudundaki zinet nedir? Zinetten zahir olan yani gizlenmesi zorunlu olmayan kısım nedir? Ma fi ihfa ihi Yani gizlenmiş ne meşakat olan şeydir. Ne gibi kelbçini, kol kafeyini, kolademeini, yüz eller ve ayaklar gibi. Vadi duha zıttı nedir bunun? el Elkafiyetu gizli olan misel aali eshakayini ayakların üst kısımlarıdır. Vadi asameini kol bileklerin üst kısmıdır. Bileğin üstü vadi adudayini adut, omuz ile kol arası, yani pazur dediğimiz yer, ve'l-nahri vel boğaz ve kulaklar. Bunlar zinete girer. Yani gizlenmesi gereken zinete girer. Ve'l-zahiru mine'l-zîneti'l-mustana'ati, yapay, süsten zahir olan, yani ee, gizlenmek zorunda olmayan, gizlenilmesi gerekmeyen, yani yapıldığı takdirde haram olmayanlar nelerdir? ma fi terkihi haracun alel mar'eti buradaki ma yine mevsuledir. edir terk edilmesi durumunda kadın için sıkıntı Doğuran şeylerdir. Ne gibi mincane bir zevciha? Kocası tarafından yani kocası eşini güzel görmek ister. Bu cani biz suretiha baina etrabiha. ve akranları arasında e, güzel görünmek istemesinden kaynaklanan e, süslenmedir bu. Ve la tesulu izalatuhu 'inda'l bedbi ve eee Badiye'de yani çölde, köyde e, yaşayanlar için bunun e, izaresi kolay değildir. Emâmer ricali, erkekler önünde. Ve irca'ahu indel hulûhu fil beyti ve eve geldiğinde e, yani evde tek başına kaldığı takdirde e, halbet halindeyken Onları kaldırmak, çıkartmak mümkün olmayan şeylerdir. Ve özellikle yine böyledir. Ma kana mahallu wadgehi, bayr maimurin bsetrihi, khalxawatimi, bixlafil qurti wa Yine e, o süsün konulduğu yer, vaz edildiği yer, süsün mahalli. Eğer örtülmesi emredilen yerlerden şeylerden değilse ne gibi? Yüzük gibi. Yüzük ele takılır, parmağa takılır. Parmakta örtülmesi vacip olan şeylerden değil. O zaman bu da neye girer? Mustana dediği daha sonradan yapılan e, yapay süslemede haram olmayan kısma girer. Niye? Çünkü elin kendisi doğuştan gösterilmesi gösterilmemesi, gizlenmesi vacip olmadığı için o eli süsleyen herhangi bir şeyin takılması ne değildir? Haram değildir diyor. Ne gibi? El, ama bi hilafil qurti ve dimaci fakat e, el kurt e, bilezik ve dimaci saç örgüsü bunlar Öyle değil. Yani bunların gösterilmesi ee, haramdır. Arkadaşlar epey bir şeyler yazdınız oraya galiba. Görüyorum bir bakayım bir saniye. şu metni bir okuyalım da ee, yani, e, yani mesele ne bir mesele günümüzde yani okuduğumuz metnin sonunda da gelecek e, kapalı çıplaklardan bahsediyor peygamberimiz hadis-i şerifte Metni bir okuyalım en sonunda. İnşallah sorularınızı bildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışırız. Vaktül fe suvari Yani mecbur kalmadıkça yazmayın arkadaşlar oraya. Çünkü buradan görüyorum bir şeyler yazılıyor. Oradan takip edemiyorum. Yani orada sadece ben kamerayı görüyorum. Yazdığınızı göremiyorum. Kameraya göre de bakmaya çalışıyorum. Onun için Vaktül fe fissuvari vel kalkhali. Yani sürmeyi sormuşsunuz. Sürme haram değildir. Onu şimdi söyleyeyim burada yani. Neden? El, yüz, göz. El, yüz, ayak. Daha doğrusu el, yüz, ayak. Bunlar Hanefi mezhebi açısından konuşuyorum. Gizlenmesi vacip olan yerler değildir. Dolayısıyla gizlenmesi vacip olmadığı için bunlar üzerinde yapılacak e, hafif diyelim süslemeler haram kısmına girmez ama hani çok abartılı yapılırsa e, haramdır. E, çok abartılı yapılırsa yani ikin ucu kaçırılırsa bu ayrı ama el, yüz, ayak bunlar Hanefi mezhebine göre illa ma zahra minha kısmına girendir. Yani e, örtülmesi mümkün olmayan organlardır. Dolayısıyla bu, bunların e, hafif bir şekilde süslenmesi de bu organların gösterilmesi mübah olduğu gibi bu organlar üzerindeki e, kısmi e, hafif derecedeki süslemeler de e, haram değildir. Yani bir mezhebinin görüşü budur ama e, mesela han böyle düşünmüyorlar. En güzeli ihtiyatlı olmak tabii. Bak tulfe fi's suari ve halhal. ve halhal hal, hal, hal, hal bizde de halhal hal diyoruz. Ee, ayaklara takılan o şey. Ee, halka. Bunda ihtilaf edildi. Ves sahihu ennahuma min'ez zineti'z zahireti. Sahih olan bunlar da yine zahir zinet. Yani zahir zinet ne demek? Haram değil demek. Zahirse haram değil ve kad akrara <gülüyor> Kur'an-ı Kerim buyruğu Kur'an-ı Kerim hal hal hal halı şu ayet-i kerimeyle ikrar etti. Ve la yadribne bi arjulihinne li'ulema ma yukhfin min ziynetihinne. Ayaklarını yerlere fazla vurmasınlar ki o gizledikleri ziynetleri ortaya tam olarak çıkmasın. Kemaseyeti Geleceği üzere. Bu ayette hal haldan doğrudan tabi bahsedilmiyor. Böyle bir mana çıkarmış İbn-i O ayetin tefsirinden edilebilemiyorum ama yani bu ayette doğrudan hal hala işaret ediyor diyemeyiz. Kale Arabi Maliki fukuhasından meşhur İbnül Arabi Ebubekir Bekir İbn-i Arabi vefatı 543 hastadır bu kabride hemen şehrin dışındaki kabristanlıkta. Ravadnul kasim an malikin leysel hidabu minez zineti Khidab" yani kına zinetten değildir. Eh. Buradaki eh nedir? İnteha. Ve lem yukayyitu bi hidabil yedeyni bunu eh, elin Kınasıyla sınırlamadı yani bütün kınalar zinetten değildir dedi. Yani ne demek zinetten değildir? E, caizdir yani mübahdır, haram değildir demek. Ve elle sınırlamadı bunu yani vücudun bütün e, organlarındaki e, yapılabilecek kına yakılabilecek kına yakılan kına zinetten değildir yani haram değildir demek istiyor ama Waqaal binul Arabi وَالْخِضَابُ مُنَزْزِينَةِ zinetil اِذَا كَانَ فِي الْكَدَمِينَ Doğrusu da bu olmalı. Eğer diyor kına ayakta ise o zaman batın olan zinete girer. Yani gizlenmesi gereken zinete girer. Yani organ gizlenmesi gereken bir organ ise orada yapılan her türlü süsleme de yine gizlenmesi gereken süs kısmına girer. Tabi anne ma zahara minha, ma zahara minha diye ayette geçmiş diye, ya, yani onlardan zahir olanlar diye. Ne demek bunun manası? Ma kane maldighum in malat es truhul maratu. Yani onun yeri kadınların örtmediği yerler, kadınların örtmediği, örtemediği yerler. Nedir o da? Bahu albaçu var kafan var kademani el. Eller ayaklar ve yüzdür. Vfestera, <gülüyor> jemgû men mufesirîne zînete bil jasadî kullihi. Mufesirlerden epey bir grup bu zîneti vücudun tamamıyla tefsir etmişlerdir. Yani vücudun tamamı, kadının vücudunun tamamı zînettir. Mesela hanbeliler böyle düşünüyorlar. Vfestera ma zahara bil wajhê bil wajî wal kafîni qîlê wal qadabîni wal şârê vücudun tamamı ziynettir ama mazahara kısmı ise el, eller e, ve yüzdür. Kıyla denildi ki vel kademeyni ve şa'ri ayaklar ve saç da buna dahildir. Yani saçın dahi mübah olduğunu göstermesinin mübah olduğunu söyleyen bazı fakihler var. Ve ala tefsiri bu tefsire göre ve ziynetü zahiretü zahir olan sız hiye leti Allahu bi hükm-i Allah Teala'nın yaratılışta yani badiyeten demek açık yarattığı yani kapatılması zor olan beda yebdu hani görünmek var ya mesela Yebduannehu diye başlanır da cümle. Göründüğü üzere görünüyor ki badiyeten e, yani yaratılışta buralar bu organlar e, görünmemesi mümkün olmayacak şekilde yaratılmışlardır. Öyle diyelim. Yekûnü <gülüyor> biha. Muattilen el intifa biha. Yani bunların yekûnü setruha diyeceğiz. Bunların setri e, setruha gibi harekelenmiş bende. Sizde de öyleyse onu değiştirmek lazım. Yekûnü setruha. Bunları örtmek olur. Ne olur? Muhatilen ortadan kaldırır. el intifa biha. Yani bu organlardan faydalanmayı ortadan kaldırır. Ya da ev müdhilen haracan ala sahibetihe. Ya da o organların sahibine bunları örtmek e, bir sıkıntı verir. E, yani yüzün örtülmesi, mesela e, elin eldivenle sürekli örtülmesi. Şimdi cebinizden bir para çıkaracaksınız diyelim, eldivenle bunu yapamıyorsunuz. Ya da işte cüzdenizden bir şey çıkaracaksınız, eldivenle bu olmuyor. Çıplak elle olması gerekiyor. Dolayısıyla bunlar böyle ve ve zâlkel, vâjju bu da el ve yüzdür. Bu amar kademani ayaklara gelince fakat uhum kapandığı takdirde onların durumu o ayakların la yu attilül intifaa ayaklardan faydalanmayı ortadan kaldırmaz. iptal etmez. وَلَاكِنَّهُ يُعَسِّرُهُ Fakat zorlaştırır. Yani ayağa çorap giymek ya da işte ayakkabı giymek o ayaktan faydalanmayı ortadan kaldırmaz ama işte zorlaştırır. لِأَنَّ الْحَفَاءَ غَالِبُ hali nisail الْبَادِيَةِ Çünkü çıplak ayaklı olmak çölde yaşayan ya da köylerde yaşayan kadınların genel halidir diyor ama artık bugün bile artık Köylerde çıplak ayakta dolaşan pek kimse kalmadı. Bu o dönemlerin durumunu tasvir ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Eminej-i <cizalike> bundan dolayıdır ki ihtelefe fi setrihime el fakihler bunları örtüp örtmeme konusunda yani ayakları ihtilaf etmişlerdir. Fî bir mâlikin kavlâni İmam Mâlik'in mezhebinde iki görüşü vardır. Eşheru huma enneha yecibu setruha, setru kademeyhâ. O iki görüşün en meşhuru ayakların örtülmesinin vacip olduğudur. Vakîlen lâ yecibu ikinci ama zayıf olan görüşe göre ise vacip değildir. Vakale bu Hanifete lâ yecibu setru kademeyhâ. Hanefi görüşü demin de söylediğim gibi budur ayakların örtülmesi vacip değildir. Ama mâ kâne min mehâsinel mar'ati ve lem yekûn aleyhâ meşakkatun fî setrihî feleyse bimmâ zâhâra m'nez Ancak kadının güzelliklerinden olup da örtülmesinde bir zorluk olmayan yerler zahir zinetten sayılmaz ne gibi mislennahri ve seddi ve aladdi ve elmi'sami ve a'la's saqayn boğaz boyun göğüs e, kollar adud şurası ekranda gösterebiliyor muyum bilmiyorum şu azu kısmı ee velmi'sam bilekler ve a'la's saqayn ve ayağın ee o topukların üst kısmı yani ayağın e, kendisi hani abdest alacak kadar olan kısmı örtmek vacip değildir ama onun üstünü örtmek gerekir. وَكَذَٓا لِكَ مَا لَهُ hasratun حَسَنَةٌ فِي <الْمَرْأَتِي> Aynı şekilde kadın için güzel bir görüntü sağlayan her şey de böyledir. Yani haramdır. وَإِنْكَانَ غَيْرَ arran. Burası önemli arkadaşlar. Yani çıplak olmasa bile ölçse dahi kadın için e, eğer e, özellikle e, cazibeli gösteriyorsa bazı vücut hatlarını o da yine haramdır. كَلْ ve وَالْاَعْكَانِ Vallahi zeyni, sözlükte bunların manasına bakarsınız. Şimdi tercüme etmek istemiyorum. Valem yekun mimma fi irqa istab'ı alahi harajun alayha. Ve e, bu bölgelerin üzerine e, elbise örtmek de bir meşakkat, bir sıkıntı yoktur. Şimdi maalesef özellikle Arap ülkelerinde bu çok yaygın. Nedense ben ee, i̇lk Arap ülkesi tecrübem tabii Suudi Arabistan'dan sonra e, Ürdün olmuştu. 96 yılında yazın Ürdün'e 40 günlüğüne gitmiştim. Burada hiç alışık olmadığımız bir şey. Orada başları örtülü ama sokakta kot pantolonla dolaşan e, ve üstüne de herhangi bir şey örtmeyen yani kot pantolon üstünde gömlek e, pantolonun da örten herhangi bir şey olmayan başı örtülü pek çok e, kadın kız görmüştüm orada e, çok şaşırmıştım o manzaraya hakikaten e, ve bir de çok şükür bizim ülkemizde e, kadınlar hele de e, dindar tesettürlü kadınlar e, Araplara göre e, çok daha dikkatliler e, mesela yani yine ördüğünde gördüğüm bir manzaraydı. Üniversitede kapalı kızlar ama demin dediğim şekilde giyimli kızlar genelde ellerinde böyle rüzdan gibi şeyler var. E, makyaj çantası mı deniyor artık? Onu deniyor. E, açıyor hemen ağzını, dudaklarını, yüzünü falan e, boyuyordu. E, yani bizim Türk kadınları makyaj konusunda işi çok abartmıyorlar. E, herhalde çok fazla makyaja ihtiyaçları olmadığından olsa gerektir diye düşünüyorum. Yani makyaj bence kadını güzelleştirmekten ziyade evet. hele aşırı makyaj çok daha çirkin gösteriyor. Burada İbn-i söylediği şu yani işte kot pantolon giydim ben örttüm demek de olmuyor. Vücut hatlarını özellikle burada bahsettiği üç organ buraları güzelce örtmedikten sonra sadece pantolon giyerek çıkmak tesettürü yerine getirmiş olmak anlamına gelmiyor. Tabi şunu da söyleyeyim yani tesettür sadece kadının vücudunu örtmesi değildir. Yani kadının vücudunu örtmesi kadının tesettürüdür. Erkeğin de tesettürü var. Erkekte gözünü örtecek. Erkekte gözünü setredecek. Yani imtihan dünyasındayız. وَرَوَى مَالِكُنْ فِي الْمُوَطَّئِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالِ İbn-i Maliki'dir. Onun için Maliki mezhebini ve İmam Malik'in muvattaını daha ön plana çıkarır. Eserinde Efendimiz hepimizin bildiği hadisinde buyuruyor ki nisaun kasiyatun ariyatun kasiyatun giyimli ama ariyatun çıplak çıplak giyimli kadınlar giyimli ama çıplak çıplak gibi ma ilatun mumilatun meyleden ve kendilerine meylettiren la yedhulnel cennete işte bu kadınlar cennete giremezler. Tabii el üstüne bu la yedkunlar cennete gibi ifadeleri eve diyen cennete giremezler manasında değil de cezalarını çekmedikçe cennete giremezler çünkü e, müminler için enkemen kâle ila ilâhe illallah de el cennet yani sahih bir itikatla Allah inancı olanlar e, la ilâhe illallah Yenler tevhide inananlar günahlarının cezasını çektikten sonra ehl-i sünnete göre sünnete geleceklerdir. Bu ebediyen cehennemliktir manasında değil. Kalab bin Abdülber İbn Abdilber diyor ki mesela istizkarı var bu da Malik fukahsının ilk dönem Malik Fukasının önemli isimlerinden. Erad el-lawati min ve la Bu hadiste e, giyinik çıplaklardan maksat nedir? O kadınlardır ki e, ince elbise giyerler, şeffaf elbise giyerler. E, güzel bir tabir kullanmış. Örtmez ama onun vasıflarını belli eder. Yani setretmez. Setretmekten ziyade vasıflarını belli eder. Yani iyice e, o organını ön plana çıkartmış olur. Ey hunne kâsiyâtun bil ismi âriyâtun fil hakîkati. Yani onlar e, zahire bakılırsa is, e, ismen zahiren giyiniktirler ama hakikatte çıplaktırlar. Demek ki ve fî nuskati min beşküvalin 31. bu En-nükuza yi kâle diyor ki şöyle bir ilave vermiş İmam Malik. Şöyle tefsir etmiş. İnnehunna yelbesne diyâbı riqâka Bunlar e, vücutlarını tamamen e, örtmeyen ince şeffaf elbiseler giyenlerdir. Yani e, sıkı elbiseler değil de şeffaf rikak ince yani vücut hatlarını belli eden elbiseler şeklinde yorumlamışım. İmam Malik ve fi semi'i ibn al-Qasim min cami' al-Asabiyye قال مالكٌ İmam Malik'in görüşü. Belagha ni Umar bin al-Khattabe neha'a nisaa'a an libs al-qatafiyye. al bana ulaştı ki Hazreti Ömer kadınları kabaati giymekten nehyetmiştir. Kabaati neymiş? Galib nurşt din fi şarhii ibn Rüşd diyor ki kabaati ile ilgili şerhinde iyetiyabun dyyqatun. Bu dar elbisedir. Taltasqu bil cismi li dyyqihah. Zayıf olduğu için doğrudan bedene yapışır. Kot pantolonlar gibi. فَتَبْتُوا فَخَانَتُوا فخانتو لَابِسَتِهَا مِنْ min Ve böylece e, o elbisenin naifliğinden, inceliğinden, şeffaflığından e, onu e, giyenin e, kabalığı yani onu giyenin vücut hatları e, belli olmuş olur. وَتُبْدِى ma يُسْتَحْسَنُ مِنْهَا ve kadının e, güzel görünen yerlerini iyice ortaya çıkarır. İmtisalen kavlihi teala ve la yubdine ziynetevne illa ma zahra minha. Bu ayette imtisal ederek, bu ayetle amel ederek Hazreti Ömer bunu yasaklamış. E, kadınların vücut hatlarını belli eden elbise giymelerini. Ve fi riwayat ibni vehbin min al atabiyyeti qâle mâlikun fil imâiyyel besnel Akbiyete, e, akbiye, e, artık o nasıl birer ise akbiye giyen yani kadınlarla ilgili diyor ki, ne acı İmam Malik, e, bu benim hoşuma gitmiyor. Ve ıza şiddetu alıha kane ichracen de adzetiha, çünkü onu biraz şöyle e, çekse üzerine. E, vücut hatlarını göstermiş olacak. Alo. Aleykümselam. Dersteyim ben şimdi. internette ders yapıyorum. Dedim de. Tamam. iyi Tamam. Aha. Bir on dakika sonra görüşürüz. Tamam bir on dakika sonra görüşürüz inşallah. Sağolun. Ve cumhurüle imamların yani alimlerin çoğunluğu şu görüştedir ki ale enne istisna ibdâ' el ve min umum men' ibdâ' zinetehunna onların kadınların e, ellerinin ve yüzlerinin e, istisna edilmesi e, zinetlerinin tamamen ortaya e, çıkarılmaması yasağından yasanın umumundan istisna edilmesi yaktadıyı gerektirir. Neyi? İbahate ibda'il vecih vel keffeyni fî ahvali. El ve yüzün her durumda örtülmesinin mübah olduğunu gösterir. Yani şimdi bunlar mübah dedik ya. Her halükarda mı mübah? Her durumda mı mübah? Yoksa bazı özel durumlarda işte namaz esnasında filan mı mübah? Hayır diyor. Cumhur ulema Bunların her halükarda her durumda e, mübah olduğunu e, düşünürler En ne şey ne, en yikona lil müstesna, tümü minhu. Çünkü en yikona lil müstesna, tümü apuallil müstesna minhu. Yani e, istisna edilen şey kendisinden, e, istisna edilen e, şeyin bütün durumlarına sahiptir, eşittir. Yani bir şey bir şeyden istisna ediliyorsa o istisna edilen şey için geçerli olan her şey bunun için de geçerli. Mesela istisna edilen edilmeyen şeyler, yer organlar, her halükarda örtülmesi gereken o örtülmesi gereken or organlar mı? Mesela göğüs gibi, evet. O zaman bu istisna edilenler de her halükarda mübeğe olan e, organlar olmuş olur ve te'welü <gülüyor> Halbuki Şafii'nin farklı bir görüşü var. O da nedir? der? Bi ennehu istisnaun fi İmam Şafii diyor ki bu sadece namazda istisnadır. Yani sadece namazda kadın yüzünü ve e, ellerini gösterebilir. Hal sattan gayri ya Diğer durumlarda değil. Ve huwa taksisun la delili alayhi. Eee ama diyor ki eğer İbn Avşur bu delilsiz bir taksistir. Niye? Özellikle namazla e, tahsis ediyorsun, sınırı daraltmış oluyorsun diyor. Ve nuhine an fil ve kadınlar e, örtülme yüzlerini ve e, işte göz bölgelerini örtülme konusunda gevşeklikten nehy edildiler. Vel himaru vel yadribne bi humurihinne ala cübihin diye geçiyor ayette. Nedir himar? Tevbun tadaghu almaratu öyle bir elbisedir ki kadın onu koyar nereye? Ala rasisiha başına, nisetrishariha vajidiha hem saçını hem de boğazını, boynunu örtmesi için, o yüzneyha kul ve kulaklarını örtmesi için. Ve kana nisehu rubama yüzdilne elkimara ila zohurihine. Kadınlar belki örtülerini ön tarafa değil de arka tarafa doğru salabilirler başörtülerini Kemalte Far sağ baltı en batlı kadınların yaptığı gibi ne batlı kadınların yaptığı gibi Feka on oku ve neruhi ve suretin o zaman boyun işte boğaz kısmın, ee, ve kulakları açıkta kalır. Feli deli ke ümir kavli itaala. İşte bundan dolayı Allah Teala'nın şu sözülerini okumular. Vali adribe ne bir kumur hine, alacu yani başörtülerini, ceiplerinin yani ceip şu bölge arkadaşlar gösterebiliyor muyum? Şu bölge yakadıyoruz ya. Orası ve özellikle göğüsleri de çene alacak şekilde oraya doğru sarkıtsınlar. Başörtülerini. Ve bu. ne demekmiş? dar? Yani vursunlar diyor ya. Temkinul vada'i. Yani bir şeyi böyle çok iyi yapmak. Hani e, laleten değil de adam akıllı yapmak. iyice yapmak. Ve tekadleme fi kavli teala inna allaha la estahyi en yadribe meselen fi suratil bakareti. Bakara suresindeki bu ayeti de hani yadrib fiili geçiyor orada darabenin ne manaya geldiğini açıklamıştık. Oraya istersen bakabilirsin diyor. Burada ne manaya gelebilir? Walma na yasdud na wad alhumurif Yani o yakaların göğüslerin üzerini başörtüleriyle örtme konusunda dikkatli davransınlar, şiddetli, şedit olsunlar. Yani çok güzel bir şekilde örtsünler. Ey ihaisu la yazharu shayun min Beşeratil ciddi yani öyle örtsünler örtsünler ki boyun boğaz kısmından e, cilt beşara hiçbir şekilde görünmesin. Walwa ufi qaulhi bihumurihinne. Humurihinne kelimesindeki ba harfi ne için gelmiş? Ltekiidi lusuki. O yapışmayı daha da ba iltisak içindir. Arapçada harf manaları var. İltisak için. Ltekiidi ee, lusuki yani o yapışmayı hani başörtüsünün bu göğüs bölgesine iyice yapıştırılması gerektiğini e, teklif etmek içindir. Mubalewaten fi ihkami wad el kamar al al yani o örtünün göğüs kısmına e, mutlaka örtülmesi ve onunla kapatılması gerektiği konusunda mübalağa içindir. Ziyadeten al al mübaale katil müstafadeti min fieli yadribne yadribne manasından anlaşılan Mubalaya ilave bir de ba harfi. Hem darabe kullanılmış hem de ba harfi kullanılmış. Vel yadribne bi humurihinne. Mesela vel yada'ne humurahunne ala cübin dememiş de vel yadribne. Yani adam akıllı koysunlar, vursunlar başörtülerini göğüslerinin üzerine vursunlar diyor. Yani o, o darabeden bunun çok sağlam bir şekilde yapılması gerektiği manası çıkar diyor müfessirimiz. Belçiyu bu ne demektir? Cem'u ceybin, ceyb kelimesinin çoğuludur. Feth-i cemi. Peki ceyb ne demek? O vatuqul kamil simin mayeli arakabete. O boğaz kısmına az önce dediğim gibi şu yaka var ya. Yaka. Şurası gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Yaka kısmı. Şöyle ona ceyb deniliyor bu olmamana mana nedir val ya da ne humrahun ne gibi çıkmış bende. de var ya da olacak var ya daana humrahun başörtülerini vursunlar a bir aklı sati e, dönmleklerinin yaka kısımlarını yani şurada açıklık olabilir ya şurada o açıklık görülmesin diye başörtülerini tamamen aşağıya örtecek şekilde örtsünler. Bi haytü la ve minhul Yani öyle örtsünler ki başörtünün bittiği yer ile o yakanın başladığı yer arasında boyunu gösterecek hiçbir boşluk olmasın. Böyle sağlam bir şekilde örtsünler manasına gelir Ve va kavluhu velay ydine Zine hunla illla buulele bu ayeti kelime yine velay yine Zinetla illla bu aletine zinetlerini güzelliklerini e, eşlerinden başkalarına ifşa etmesinler bu oayı da lafzu velaydinene Zinet hun ne burada yine velay yine Zine hun geldiği için tekki için le kavlihi ve la yubdina zinatahunna önceki ve la yudina sözünü tefsir etti <gülüyor> <gülüyor> ve başka veliye bina عليه istisna fi kavlihi illa libuulatihinna ve illa libuulatihinna ayetindeki istisna ıı, onun üzerine bina edilsin diye ilah yani ilahiri الذي mqtada zahiri ki bunun ıı, zahiri neyi gerektiriyor en ya en yattafa ala illa l-buğolthiin, zahiran bu e, illa l-buğolthiin ya atfedilmesi gerekiyor, Li buğdi ma bıne l-övli ve l-sani birinci ile ikincisi arasında birinci gibi dina zinethünlne ile ikincisi arasında bir uzaklık olduğu için, ey, ولا يبدي نزينةهن غير الظاهرة yani zahir olmayan zinetlerini göstermesinler demektir. İlla limen zikiru, zekeru demiş. O da zikiru olacak. Yani yukarıda e, ki zahir olan e, zinetler kastedilmiyor burada. Bola yubdi ne zinete hunne? Burada illa ma zahre minha Falan öyle bir şey dememiş. Burada artık bütün ziynetlerini velâ hun ne ziynetlerini yani vücutlarının artık e, güzelliklerini sadece o el yüz ayak kısmı değil onun dışındaki e, e, güzelliklerini velâ yübdîne zînetehunne illâ lüb'ûletînne e, yani eşlerine gösterebilirler. Ve e, ondan sonra devam ediyor. O devam eden kısmıyla ilgili de biliyorsunuz e, erkeklerin Havret mahalli yani göbekle diz arasında ki mahal burada zikredilenler için de yine eş dışında mahremdir. Ama onun dışındaki organlar görünebilir. İlla limen zükeru ba'de harfil istisnai istisna harfinden sonra zikredilenler için bu durum geçerli. Bir şiddetil haracı fi ihfai ziyneti gayri zahireti fi evkatin kefiratin. Çünkü pek çok durumda bu tür insanların yanında insanın organlarını örtmesi onun için zordur kadınların. Yani evin içinde işte abisinin yanında başörtüsünü örtecek, amcasının yanında örtecek yani bunlar zordur diyor ve inen mulaşa ta beyne el mer'e ve beyne çünkü kadının akrabalarıyla ve asharha evlilik yoluyla eee yoluyla edindiği akrabalıklardır bunlarla birlikte olması el bu istisna edilmiş olan kimselerle mülabetun mutekerriratun yani çokça meydana gelen bir birlikteliktir. Yani bu bu insanlarla bu erkeklerle sürekli birlikte olur akrabalarıyla. Falevcebe aleyha setru zinetiha fi eğer bütün vakitlerinde e, bu e, el yüz ayak dışındaki organlarını da kapatmak zorunda olsaydı kana zerke haracan aleyha onun için bu oldukça zor olurdu. Halbuki dinimiz kolaylık dinidir. Vezekeratele ayetu 12 müstesna ayeti kelimede 12 tane istisna edilmiş zümle zikredildi. Yani kadının zinetini gösterebileceği insanlar olarak kulluhum min bunların hepsi kadınların yanına girmeleri çokça meydana gelebilen kimselerdir. Veseketetil ayetu an geyrihim min fi hubbihu ma'na. Ayet-i Kerime hepsini zikretmedi ama e, aynı manaya gelir yani aynı durumda olabilecek olan insanların durumları da aynıdır. Onların durumlarını ayet-i Kerime e, tafsilatlı olarak zikretmemiş oldu diyor. Burada metnimiz sona erdi. Arkadaşlar İnşallah sesimde, görüntüümde e, iyi gelmiştir. Şimdi yazdıklarınıza bakın böylece Evet. Arkadaşlar yani sürme ile ilgili sürme eğer çok e, dikkat çekecek şekilde değilse e, caiz görülmüştür. El ve ayağı yapılan kınalar da caiz görülmüştür süsleme amacıyla. E, ama en güzeli yapmamaktır ayrı bir şey ama e, yüz, el ve ayak buraları e, hafif bir şekilde e, süslemek e, mübah görülmüştür aşırıya kaçmamak şartıyla mübah görülmüştür. Bu kanun görüşü bu doğruldu da. Son dersimizi böylece biraz e, maceralı da olsa yapmış olduk e, cep telefonundan. E, i̇nşallah derslerimiz istifadeli geçmiştir. E, önümüzdeki dönem ne olur bilemiyorum. E, herhalde birkaç hafta sonra final imtihanları başlayacak. Canlı ders yapılacak mı onu da bilemiyorum. Canlı ders yapılacaksa belki İstanbul'da oturan arkadaşlar e, canlı derse katılabilirler. Bu arada arkadaşlar İstanbul'da oturan arkadaşlar için e, söyleyeyim. E, Fatih camisinde cumartesi e, sabah namazından sonra Riya Üstad'in dersi yapıyoruz. Yarın değil de bir sonraki cumartesi günü. Ee, İslam dünyasının en meşhur alimlerinden ve davetçilerinden, sufilerinden aynı zamanda Muhammed Ebu'l Huda el Yakubi hoca e, gelecek inşallah dersi o yapacak. Ee, geçen hafta Fas'ta kendisini ziyaret etmiştim önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceğini söyledi. Ee, ben de dersimize davet ettim sağ olsun kırmadı. Ee, hoca çok e, önemli bir insan İslam dünyasının e, en etkili alimlerinden. İngilizceyi de çok güzel konuşuyor Amerika'da İngiltere'de epey faaliyetleri olan 2000'in üzerinde yabancının hidayetine vesile olan bir insan orada zaviyeleri de varmış ben o yönünü bilmiyordum Şazeli eşekliymiş aynı zamanda yani eğer vakti olanlar olursa hocayı görmelerini tavsiye ederim Hanımlar için de yine bizim oturduğumuz yerin karşısında balkon kısmı var. Oradan bizim ilahiyatın öğrenciler de, bayan öğrenciler de geliyorlardı. Gelebilirsiniz, balkondan dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta yani ayın 30'una geliyor zannedersem. Cumartesi günü Ebu Hüda Hoca yapacak. Artık yapacak bir şey yok. Sabah namazından sonra, evet. Ee, yani Muhammed Ebul Huda El Yakubi internetten girin. Muhammed Ebul Huda El Yakubi e, hakikaten e, çok önemli bir insan. Yani takip etmenizi isterim. E, dersin vakti bitti. Şimdi e, hadis dersi varmış. E, Suriye'deki zulüm başlayınca da e, rejime karşı ilk muhalefeti sergileyen de Ebul Hüda Hoca oldu. Ve hemen e, Suriye'den ilk çıkmak zorunda kalan alim de oldu ama e, o konuşmasına da bakarsanız orada da gayet muhtedil şeyler söylüyor. Yani bir taraftan Suriye rejimine bundan 4 sene evvel daha ayaklanmalar başlamadan e, gösteriler olduğu zaman Suriye rejimine diyor ki bu kadar zalimce davranmayın. Öbür taraftan da gösterilere katılanlara diyor ki sakın silahlı ayaklanma başlatmayın. Bir sultanın olmadığı yani bir liderin olmadığı bir devletin olmadığı başını çekmediği bir ayaklanma sultansız ayaklanma caiz değildir. Doğru değildir diyor. Silahlı ayaklanmaya kalkışmayın. Maalesef o silahlı ayaklanmanın da getirdiği durum ortada 500 binden fazla insan öldü, kayboldu, mahvoldu milyonlarca insan Yurt dışına çıktı. Muhammed Ebul Huda Hüseyin Muhammed Ebul Huday Yakubi Hoca. Aynı zamanda Haseni yani Hazreti Hasan'ın soyundan geliyor. Takip etmenizi öneririm. Önümüzdeki hafta. Ee, yani Arapça olacak tabi. Hoca ders Arapça yapar. Ben de tercüme ederim inşallah. İnternetten de yayınlarız. Ee, o Riyal Salim derslerimiz internetten yayınlanıyor. Takip edebilirsiniz. Mahmutay Riyal Salim diye girerseniz derslerimiz yayınlanıyor yani her hafta. Mesela bu hafta ben yoktum, FAS'taydım. Bizim arkadaşlar yaptılar, öğrenciler yapmışlar. Bir, birer hadis okudular. Oradan da takip edebilirsiniz. Peki arkadaşlar. Hepinize bundan sonraki hayatlarınızda başarılar, muvaffakiyetler diliyorum. Yüz yüze görüşmek nasip olur mu? Bundan sonra bilmiyorum ama gelmek isterseniz fakültede kapımız hepinize açıktır eğer sürçülisan etmiş isek affola diyelim hakkınızı helal ediniz bazı derslere dersten çıkıp zar zor yetiştik bazen ameliyat olduk ameliyattan sonra ders yaptık falan çok verimli geçmemiş olabilir bizden yana helal olsun Allah'a emanet olunuz diyorum Hepinize darein saadeti temenni ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.